94.9 Açık Radyo'da, Açık Yeşil'de bir kez daha birlikteyiz. Ben Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Destekçimiz Hakan Genç'e teşekkür ederek başlıyoruz programa. Bugün Açık Yeşil'de bir konuğumuz var. Gazeteci İbrahim Günel. Hoş geldin İbrahim. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün İbrahim Günel'i biraz nükleer konuşmak için davet ettik. Neden nükleer? Tabii bitmeyen hikaye Türkiye için ama onun ötesinde bir e, yıl dönümü e, yakaladık aslında nedir bu yıl dönümü hayırlı olmayan bir şeyin yıl dönümü tabii e, Amerika'nın e, en büyük dünyanın da en büyük ikinci nükleer santral kazası olan Three Mile Island e, nükleer santral kazasının 31. yılı e, gerçi <gülüyor> tam tarih 28 Mart e, bu kazanın ama bizim destek e, Haftasına denk geliyor ve bir hafta önce bunu ele alalım dedik. Fakat bunu ben karıştırırken daha ilginç bir yıl dönümüne denk geldim. Tam da düne denk geliyor bu. 16 Mart 1979 ise The China Syndrome diye çok meşhur bir nükleer felaket filmi vardır. Bir nükleer santraldaki çekirdek erimesi kazasını anlatan Jane Fonda ve Michael Douglas'ın oynadığı başrolünde... Onun da örtbas edilme Onu, çabasının. <gülüyor> onun önüne. örtbas edilme çabasının. Bunun e, 16 Mart 1979'da yani işte 31 yıl önce e, dün gösterime girmiş olduğunu fark ettim. Ve ilginç e, olan asıl ilginç olan şu ki tam bir sana, e, hayat sanatı taklit ediyor meselesi. Çünkü bu film gösterime girdikten e, yani bir nükleer santral kazasının oluşu çekirdeğin erimesi. ...ve bunun örtbas edilmesi ve bunu gazetecilerin ortaya çıkartması hikayesinin... ...gösterime girmesinden tam 12 gün sonra Amerika'da bir nükleer santral kazası oluyor... ...ve hakikaten örtbas edilmeye çalışılıyor. Hala bugün e, neyin ne olduğu, kaç kişinin e, buradan kaynaklanan e, kanserlerden öldüğü vesaire belli değil... ...onunla ilgili e, konuşabiliriz. Çok kısa kazanın ne olduğunu hatırlatırsak, Three Mile Island... E, Pennsylvania'da Amerika Birleşik Devletleri'nde Harrisburg kenti yakınlarındaki e, bir iki üniteli e, nükleer santral iki reaktörü olan ve e, ikinci ünitesi devreye girdikten üç ay sonra <gülüyor> sadece üç ay sonra e, saat sabaha karşı dörtte <gülüyor> e, bir bu bir basınçlı reaktör. E, ...basınçlı süreaktörü... E, ...bu basıncı kontrol eden... ...valflerden bir tanesi... ...açık kalıyor... ...ve e, ciddi biçimde soğutucu... E, ...maddenin dışarıya kaçmasına neden oluyor... ...ve bunun... E, ...bir nükleer santral kazasının olmasının... ...zaten en tipik nedeni... ...soğutulamamadır... ...yani soğutma hatasından sonra da... ...çekirdek erimeye başlıyor... ...çok ciddi bir e, paniğin ardından kazanın kontrol altına alındığı açıklanıyor. Fakat kaza kontrol altına aldı açıklamasından birkaç saat sonra ciddi biçimde dışarıya radyasyon sızıntısı olduğu ortaya çıkıyor ve bütün bu inanılmaz bir aslında kaza yönetimi skandalı olarak da Amerika'da yıllardır üzerinde konuşulan bir hikaye önce boşaltmama, kenti boşaltmaya gerek yok kararı veriliyor ama birkaç saat sonra Hamileler ve çocuklar boşaltılıyor örneğin. E, fakat boşaltılıp nereye boşaltılıyor? Hemen yandaki kente boşaltılıyor ve e, tahminlere göre de aynı gün içerisinde oraya da bir radyoaktif serpinti gerçekleşiyor. E, bu arada tabii büyük bir skandala dönüşüyor ve işte o zamandan bu yana zaten en son bu seneki habere kadar Amerika'da e, yeni bir nükleer santralı e, anmaya bile pek cesaret edemedi e, yönetimler denilebilir. Aslında bir insan hatası olayı var orada. Yani onu herkes gözden kaçırıyor ama şöyle bir şey. E, bozuk pompa ve bana çalışmadığı için boşaltması <gülüyor> Yani nükleer koru soğutmak için saniyede 10 tonluk bir su kütlesini geçirmek gerekiyor kordan soğuması için. E, i̇kinci acil durum vanası e, birkaç hafta önce bakımdan geçtiği için kapalı unutuluyor. Ve devreye girmiyor birinci vana gittiği zaman ama... Bütün e, bilgisayar, denetim şeyleri bunu saptayamıyor. Aslında şöyle bir şey olmuş. E, kazadan önce gene aynı Westinghouse'un yaptığı İsviçre ve diğeri de Ohio'da Toledo Edison'daki David Bayes nükleer santralında aynı tip Westinghouse reaktöründe buna benzer acil boşaltma şeyleri, arızaları olmuş. Ve kontrol sistemleri bunları saptayamamış. Ve bu yayınlanmadığı için de... Şey yapamamışlar. Yani Harsport'takilerin haberi olmamış bu işten. E bu Aslında daha, tamamen bir insan hatası. Daha önceki şeyler yayınlanmamış. Yani. Yayınlanmamış. Yani bir yani nükleer e, <gülüyor> uluslararası atom enerji ajansının şeyinde yayınlanması gerekiyor. Ayrıca da Amerika'nın nükleer denetleme komisyonunun şeyine bildirilmesi gerekiyor. Bu bildirilmemiş. Ufak çaplı bir şey olmuş. Zaten bu Three Mile ilgili bir belgesel izlemiştim. Orada da Hemen ardından e, yapılan ilk açıklamalar bu şirket tarafından özellikle. Durum tamamen kontrol altındadır. E, hiçbir şey yoktur açıklamaları. Yani çok standart e, evet. duymaya alışık olduğumuz. Yani Türkiye'de ya da ...Rusya'da olduğunda... ...hiç farklı olmayan açıklamalar orada da yapılıyor. <gülüyor> Aslında Birliği zaten hiçbir sonra, şey söylememişlerdi. 3 gün, gün sonra. İsveçliler <gülüyor> saptamıştı. <gülüyor> saptamıştı. <gülüyor> Aşırı radyasyonlar. Aslında Tirmail Island'da çıkan... ...şeyler de var. Yani, 3 ila 13 milyon kürilik... ...asal gaz, ksenon, kripton... ...13 ila 17 milyon kürilik... ...radyoaktif iot, korda oluşabilecek... ...patlamalar önlemek için... ...acil durum sipabından havaya salınmış... Ve 60 bin metreküplük radyoaktif soğutma suyu da Saskehan'la nehrine boşaltılmış. Bir de şöyle bir şey yapıyorlar. Yatıştırmak için dönemin e, devlet başkanı Jimmy Carter'ı getiriyorlar gezdiriyorlar. Bakın hiçbir şey yok falan diye. O da karısıyla gelip Çay da içmiş <gülüyor> geziyor. <mi? gülüyor> Bilmiyorum artık onu. Kahve içmiştir belki. <gülüyor> evet e, bu işte Çernobil'den 7 sene önce olan. ...bir hadise. Dolayısıyla daha o zaman... E, ...henüz bir çekirdek... ...erimesi yaşanmamış. Yani ufak tefek... ufak tefek olmuş, evet. bir, Böyle büyük bir... ...ticari reaktörde... E, ...hatta böyle bir şey yaşanamaz. Tolga Yerman hep bunu anlatır. Biz o zamana kadar... ...Crimal Ayrıntı olana kadar... ...çekirdek erimesi diye bir şeyin olamayacağını... Hipotetik. Şey evet mi? bu hipotetiktir. Böyle bir şey zaten gerçekleşemez diye düşünüyorduk. O yüzden çok rahattık... E, ...der ama burada... ...yani... Aslında erimeye başlıyor, hala da sürüyor olduğunu söyleyen evet. yazılar var. Ee, ama sınırlandırılması başarılabiliyor son anda ve büyük bir patlama engelleniyor. Yine bu belgesellerden bir tanesinde <gülüyor> eğer çekirdek erimesi gerçekleşseydi diyorlar, e, Amerika'nın bütün doğu kıyısının, e, Pennsylvania'dan New York'a kadar e, silinebileceği gibi bir... <gülüyor> Ama şeyden bahsediyorlar bu ne kadar doğrudur bilmiyorum ama bunu gayet ciddi söyleyenler olduğunu gördüm. Farklı bir doğu kıyısı olacaktı diyor. Evet ya koruma kabuğu korumuş e, hidrojen gazı patlıyor aşağı yukarı 18 milyar kürlük bir radyoaktifi içeriyor içerideki radyasyon. E, e, onu da işte gazı boşaltarak şey yapıyorlar çok büyük bir basınç oluşuyor içeride yani. E, Çernobil'de böyle bir koruma kabuğu yoktu tabii şu anda nükleerciler onu savunuyor biz işte Çernobil evet. gibi yapmayacağız ee, yani o şekilde kurtulmuşlar ama hala e, etrafta büyük oranda radyasyon var yani Evet hala bununla ilgili yayınlar yapılıyor Evet e, biraz Türkiye'ye geçelim isterseniz çünkü e, bizde böyle bir şey olmaz zaten değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Öyle diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'deki şu son durum nedir? Yani ben e, en son haberler çok özet geçersek e, Türkiye'nin e, Akkuyu'daki nükleer santral alanına dört tane reaktör için Rusya ile devletler evet. arası anlaşma yaptı. Ve hemen ardından da e, Sinop'ta yine dört tane galiba nükleer hani reaktör evet. için. Bu sefer Güney Kore ile devletler arası anlaşma yaptığı, Bundan sonra e, herhangi bir ihale sürecinin olmayacağı ve bu ülkelere doğrudan e, bu şeyin verileceği hı hı. E, ihale mi diyelim ya da yapımın verileceği Yapımı bir şey var. Bu mümkün müdür? Ya şimdi şöyle bir şey var. Yani biz IMF ile Standby Anlaşması yaptığımız için IMF kesinlikle hazine garantisi istemiyor. Hazine garantisi istemediği için de Geçen sefer ki o işte Rusların sadece teklif verdiği Rus işte ve Ciner Holding'in ortaklaşa verdiği teklifte sadece satış bedeli üzerinden bir şey yani kilovat saat başına şey belirtildi. Dolayısıyla o ihaledede de şey vardı. Yani bütün finansmanını, kredini, her şeyini sen bulacaksın. Şirket bulacak. Şirket bulacak, getireceksin, yapacaksın, sadece tamam. bana satacaksın. Fakat şirket de bunun karşılığında şey istiyor bana e, yani ben kuracağım 40 yıl belki hani uzayacak 60 yıl geçecek ben bunu alım garantisi isterim diyor sonuçta en son bir 15 yıl falan gibi lafları dönüyordu ortada 15 yıl mümkün değil zaten işte mesela yani nükleeri savunanlar bu ucuzdur bilmem ne diyenler falan o bu çok düşüktür falan diye aslında ben de daha, daha önce de onu hesaplamıştım yani iki tane araştırma e, var bu konuda Amerika'da tam da benim hesapladığım şeylere göre 21.9 mu? 21.6 kilowatt saat başına şey önerdiler. Cent. Değil mi? Cent. Yani olması mümkün değil. Yani neden mümkün değil? Ee, bakın. Şimdi yanımda getirdim. Şimdi e, 2007 yılında Keystone düşünce merkezi var. Bu Tinkton kuruluşu. Bu e, Amerikan Enerji Bakanlığı'ndan Massachusetts Institute of Technology işte nükleer enerjiyle ilgili bilim adamları, yatırımcı kuruluş bugünlerde Batan, Lehman Brothers nükleer enerji şirketlerine Areva Genel Elektrik uzmanlarından oluşan bir komisyon oturdular. Yeni nesil, üçüncü nesil nükleer santrallar için maliyet nedir diye bir şey çıkarttılar. Bu rapor yayınlandı. En düşük ve en yüksek diye iki şey kilovat saat başına hesapladılar. Yatırım maliyeti 4.6 ile 6.2 cent. Evet. Yani en düşük 4.6 en yüksek 6.2 evet. cent. Senin bu e, yeni çıkan yazında gerçek evet. gündemdeki yazında Güngör Uras'ın bir yazısına e, evet, cevap veriyorsun. Şey 6.7 cent diyor. Evet, orada 6.7 cent diyor ki sadece yatırım maliyeti aslında. Evet sadece yatırım maliyeti 6.2 cent. Şimdi yakıt 1.3 1.7 yani en düşük 1.3 en yüksek noktaydı. Sabit işletme ve bakım giderleri var. Bunlarda en düşük 1.9 1 2,7 sent. Kilowat saat başına yalnız bunların hepsi. Değişebilir işletme ve bakım yani herhangi bir kaza, arıza, ufak çaklı şeyler falan oluyor. Bunlar bakım maliyeti var. Bunları da koymuşlar. 0,5 ve 0,5 demiş. Sonuçta en düşük 8.3 sent. 11,1 sent. Fakat öte yandan e, yani maliyet bu. Bir, bir de bunun üstüne kar koyman lazım. Çünkü şey alıyorsun yani sen kredi alıyorsun. Uzun dönemli evet, krediyi maliyeti, evet, kredi Krediyi koyman lazım. Kredi maliyetleri var. Kar etmeden 11,1 sente bunu sen devlete sattın mı batarsın zaten. Yani ben nükleer santral şirkete sahibi olsam bu evet. kadardan satamam mümkün evet. değil. Yani. Evet. <gülüyor> Öte yandan bir de şey var. Eski Iowa Eyalet Borsa Komisyonu üyesi nükleer santral maliyet analizisi var. Craig Severance. 2008 yılının gene Mayıs ayında iş riskleri ve yeni nükleer santral maliyeti başlatı bir makale yazdı. Yani orada da e, çok ilginç rakamlar var. Yalnız bunu 2007 ABD doları değeri üzerinden hesaplamış ve 1000 megawatt kurulu gücündeki bir santral trendi. E, bir overnight cost dedikleri yani... Bu santralı siz bir gecede kurduğunuz zaman bunun maliyeti nedir? Overnight cost yani bir gecede kurulma maliyeti ee, kilovat saat başına 4070 dolar. İnşaat eskalasyonları var çünkü bir gecede kuramazsınız bunu. En aşağı 10 yıl yani, yani evet. 6 ila 10, 6 yıl yıl, 10 yıl arasında sürüyor. Evet. 3370 dolar. İnşaat sürecinde <gülüyor> harcanan... Ee, ...anapara yani finans şirketin koyduğu şey 3.114 dolar. Toplam yatırım maliyeti ise kilowatt saat başına 10.553 olarak hesaplanmış. Yani 1.000 megawattlık şey aşağı yukarı 10 milyar dolara mal oluyor. Yaklaşık kilowatt saat başına da eğer böyle bir santral kurarsanız... ...yani bir reaktörlük 1.000 megawattlık kurarsanız 22 centten aşağı bunu satamazsınız. Nitekim Ruslar da 21,6 veya 9 gibi bir şey verdiler. Yani mantıklı bir rakam vermiş Ruslar. Mantıklı bir rakam verdi bu zaten. Bu Atomstoy Export'un. Evet. Intervalet, Giner Holding'in ve Holding verdikleri mantıklı bir rakam verdi. Şimdi ben bu ortada dolaşan 6-7 cent nereden çıkıyor işte işin uzmanları bunları açık herkese açık araştırmalar var. Lobiler olmasın. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> ya yani... Öte yandan çok ilginç bir şey var Yani onu da e, çok özür dilerim sesinizi, evet. Sözünüzü kestim e, Bakın Bu Atomic Bluton of Atomic Scientists'te 2008 yılının Ekim ayında bir e, Röportaj söyleşi Yayınlandı Burada da e, Exelon Enerji şirketi var Amerika'da Bu en büyük Nükleer santral şirketi. Özel şirket. 17 tane nükleer reaktörü var bunun. Ondan büyük bir yani devlet nükleer... eksilirdin lobicisi oldu. Evet, şimdi evet. Ve bu şimdi <gülüyor> Obama'nın baş, da yeni... baş danışmanı, onun CEO'su var. John Rawla bir röportaj yapmışlar. Röportaj çok ilginç. Soru diyorlar ki işte yani John Raw'a sormuşlar. Nükleer santral yapımında maliyetin ödemi nedir? Şu anda nükleer en pahalı enerji kaynağıdır. Diyor. Evet bizim evet. hesaplarımıza göre yeni bir santral yapımı 2008 fiyatlarına göre 6 milyar dolar üzerindedir. Bu da bugünkü enerji marketinde çok pahalı bir kaynak. Devlet garantisi olmadan bizim şirketimiz nükleer santral yapmayı işlevsel görmüyor. Bir de soru sormuşlar. ABD'de 30 yıldır niye bir nükleer santral yapılmadı? Aynen John Roh şöyle diyor. İnşaat ve maliyet fiyatlarındaki belirsizlik, enflasyon... Atıkların izole problemi henüz çözülmedi. Çoğu eyalet atıkların kendi topraklarında depolanmasına karşı çıkıyor. Federal hükümetin garantisi olmadan biz şu anda doğalgaz santralına odaklandık diyor. Bunu yapamayız. Buna odaklandık. Çünkü aynı büyüklükte bir doğalgaz santralının maniyeti 800 milyon dolar. Evet, ama yani, şimdi devlet garantisini alıyor sanıyorum. Daha o kesinleşmedi. Daha şey olmadı. Obama'dan yani böyle bir evet. talepleri var o zaman rasyonel de, olacak herhalde. Bir de şey sormuşlar 1970'lerden beri yani 25 yıllık bir nükleer santral işletmecisi şahsi deneyimleriniz nedir diyor. Bizden önceki nükleer santral işleden iki şirketten Komet ve Peko'nun ikinci jenerasyon reaktörler, maliyet ve operasyon sorunları nedeniyle iflas etti. Bak, iflas ettiğini gördüm. Şu anda 6 milyar diye tahmin edilen santral inşaatı eğer iyi denetlenemezse her an 12 milyar dolara çıkabiliyor. Bu sebeple şu anda biz enerji şirketlerinin yönetim merkezleri olarak 1954'te bu atomik enerji komisyonu başkanı var Le Strauss. bu 1954'te o kadar ucuz olacak ki. Ee, satış fiyatı bile hesaplanamayacak. Dolayısıyla evet, demişti, maliyeti abi. şey yaparız gibi çok aptal laflar edemiyoruz. <gülüyor> Bunu söyleyelim bir e, nükleer, ena, en büyük nükleer enerji şirketinin CEO'su, CEO'su. olduğunu evet. hatırlatalım. CEO'su. Yani Amerika'da, ya yani hatta dünyanın en büyük nükleer şeyi işleten CEO'su bu. Evet, evet bir müzik arası e, verip devam edelim. E, şimdi bugün Three Mile Island yıl dönümünden bahsettik. Onunla bağlantılı bir şarkı çalacağız. Bir İngiliz e, funk caz e, hatta acid jazz denebilir grubu The James Taylor Quartet'ten gelecek Three Mile Island. James Taylor körpetten dinledik Three Mile Island ve bugün Three Mile Island'ın 31. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye'deki nükleer santral planlarını konuşuyoruz İbrahim Günel'le gazeteci arkadaşımız İbrahim bu şimdi Türkiye ile Güney Kore'nin devlet kuruluşu KEPCO değil mi? Evet. Ee, Korean Electro Power Company. Hmm. Yani ama bu Devlet, Devlet, kuruluş. Devlet kuruluşu. Devlet kuruluşu. Evet. Ee, bunun arasında bir anlaşma imzalandı. Evet. Gibi görünüyor. İmzalandı mı imzalanmadı mı o anlaşmanın içeriğine belli değil galiba ama. Yok ona eliniz ulaşamadı. Nedir? Ama çıkar yani. Ama belli bu KEPCO'nun ıı, da ıı, sicili pek parlak değilmiş. Senin yazından anladığımız kadarıyla. Evet. Yani aslında ben o dönem işte yani 96-97'de radikalde çalışıyordum. Bunu Kanada'nın ee, karanlık nükleer anlaşmaları diye yazdım. Çünkü neden yazdım? O sırada işte ee, Akkuyu nükleer ihalesi dördüncü ihale gündemdeydi. Ee, ve işte kandu. Bir, ha, bir kan Kanada vermek Kanada'ya vermek istiyorlardı. Şöyle bir şey. Ee, <gülüyor> Kanada lobisi vardı. Kanada doğrusu. lobisi Daha doğrusu işte rahmetli Ahmet eski Tayek yani atom enerjisi Çernobil'de döneminin Tayek başkanı rahmetli profesör Ahmet Yüksel Özemre ile işte gene rahmetli Nejat Aybers bir de Ahmet Bayülgen bir tek Ahmet Bayülgen hoca şu anda hayatta bunlar e, gene bir Kore firmasının e, danışmanlığında bir şart en son şeklini vermek için toplandılar ben o son şeyi ele geçirmiştim e, zaten 3 tane firma kovalıyordu bir Kanadalılar iki şeyler Fransız Alman ortaklığı, üçüncü de işte Japon, Mitsubishi ile Amerikan şirketleri. Bunlar öyle bir ihale hazırlamışlar ki adrese teslim yani. işte doğal uranyumlu. Oradan kan duyu Ondan sonra evet yani. işte ağır sulu direkt şey yapıyordu. Tabii itiraz ettiler ve şey değişti. O sırada gündemdeydi. Ee, 1995 yılında Multinational Monitor diye bir dergide bir makale yayınlandı. Bu makaledeki işte Craig Forces imzalı. ...Kanada'nın karanlık nükleer anlaşmaları... ...İngilizcesi Canada's Shady Nuclear Deals... ...burada çok... ...zaten hemen Kore ile başlıyordu... E, ...makalenin başlangıcı. ...Kanada'nın res, gene resmi... ...yani Kiti, Atom Energy of Canada... ...bu Kandu Reaktör... E, ...Limited, Kandu Reaktörlerini... ...yapan şirket... E, ...ki devletten... sübvansiyon alıyordu... ...daha önce e, birkaç kere... ...Parlamento <gülüyor> ve Senato Komisyonu... araştırması geçilmiş çünkü... Ee, ...şirket satış yapamıyor... ...acayip sübvansiyonlar alıyor yılda... halkta ayaklanmıştı bunun üzerine şeyde... Niye biz bu şirkete bu kadar... ...bizim vergilerimizden para ödeniyor diye... ...soruşturma geçirdi... ...bu soruşturmada çok ilginç şeyler çıktı... ...işte bir tanesi de... Ee, ...Güney Kore'ye bunlar... ...reaktör satmak istiyorlar... ...orada bir... Ee, ...lobi şirketi tutuyorlar... ...Park Wing Chang adlı Güney Koreli ajante... ...1994 ya da Aralık ayında... ...bir Kore mahkemesi tarafından kademli bir kepko yetkisine rüşvet vermek suçuyla 18 ay hapis cezasına aldı. Kepko'nun başkanı da Ang Myong-wa. O da hapse mahkum edildi. Kepko'nun başkanı, başkanı. En, en tepesindeki adam yani. Yani Tayek gibi muadili bir şeyden mi bahsediyoruz? Yok, Tayek değil, Tek gibi. Tek gibi evet ha. Yani tek. o zamanın Teki gibi bir şey. Ee, hmm. bu da bir devlet elektrik 91. üretim şirketi aslında evet, ama evet. 91'in <gülüyor> Ekim ayında Park Seoul Rivera Hotel nöbetinde e, toplam 250 bin dolar içeren iki tane kağıt torbayı Kepko genel müdürü yani bu başkanın altındaki adam çok funky iyi veriyor he, ve inşaatım, cash, evet keş veriyor. <gülüyor> <Güzelmiş>. <gülüyor> Hatırladım şimdi bu haber yapmıştık bizde. Evet. evet öyle bir şey var ee, ve tabi Atomic F, e, Energy of Canada Limited'in şeyleri tabi. Bununla sınırlı değil. Mesela 1970'lerde Arjantin Cum'da döneminde Arjantin'e gene bir reaktör satıyorlar. Senato komisyonu araştırmasında şey çıkıyor. Bir İsviçre bankalarında 2,5 milyon dolarlık şirket tarafından yatırılmış bir şey çıkıyor. Bir araştır en sonunda Arjantin Cum'da sonrasında araştırmada 85'te dönemin... Enerji Gen Bakanı Josebel Gelbard'a ait olarak çıkıyor mesela. O da bir general filan herhalde. Herhalde Tabii. neyse artık. <gülüyor> Cuntan hikmeti yani. yani. Evet. Tabii buna rağmen satıyor. Ben bunu diyor şey olarak verdim diyor. Yani promosyon şeylerimi tanıtmak için yaptım diyor. Ee, yani o makale çok uzun. Kısaca <gülüyor> bayağı bunlar rüşvet almışlar sonuçta. <gülüyor> evet, evet şimdi de o aynı Kepco'dan bahsediyoruz. Aynı Kepco Türkiye'de şu anda işte Sinop için anlaşma imzaladı ama anlaşmanın şeylerini bilmiyoruz. Yani bu multinational ki şey iyice okunursa bir sürü şeyler var yani. Bir de ya bu, bu işlerde e, gizlilik saklılık esas herhalde <gülüyor> e, yani Rusya'yla da ne yapıldığı konusunda kimsenin bir fikri yok. Evet. Ee, yani bence bu iş daha çok şeye benziyor. Yani bir nükleer ihaleden çok şu süren bir tür nükleer propaganda dönemi başlattılar. Yani gene. E, yeniden. Evet, evet yeniden ama bu sefer işte yeni bir dil, yeni bir şekilde ama yine aynı isimleri bazı yazarları e, herhalde evet, bilgilendiriyorlar diyeyim en iyi haliyle. Hatta kaç yıl önce Kore'ye bir takım <gülüyor> gazeteciler gitmişler. ...ya yani şimdi bizim ülkemizde ben anlamıyorum... ...yani götürdükleri hep gazeteciler... ...ben aşağılamak için söylemiyorum... Ee, ...şey... ...ekonomi gazetecilere... ...yani de çalışan benim meslektaşlarım... ...sürekli işte şirketler ne verirse... ...onları yazan... ...bazıları da işte araştıran şeyler... ...sonuçta bu teknik ve bilimsel bir konu... ...bunun temelinde... ...geçmişinde ne oldu, ne bitti... ...bilmem ne olduğunu çok iyi araştırılması lazım... Bu Mesela güneş... şey, çok kısa bir şey söyleyeceğim. Rusların bize satmak istediği bu 1200 e, megawattlık kurulu gücündeki reaktörler bugün Avrupa Birliği Enerji Komisyonu tarafından hala şey alamadı. E, Onlar, ruhsat alamadı. Yani ruhsat alamadı. Hala alamadı. Çünkü Bulgaristan'a satmak istiyorlardı. En sonunda iptal ettiler. Biz şimdi yarın öbür gün Avrupa Birliği'ne gireceğiz. Öyle dönüyor. Ve enerji e, şeylerine başlayacağız. Evet. ...müzakerelerine... E ...ne olacak... ...Bulgaristan'dakileri kapattılar... ...sana da kapattıracaklar... Evet, ...büyük de bir... Yani ...en önemlisi bence bütün bu konuşmalardan... ...senin de söylediklerinden ortaya çıkan İbrahim... ...büyük bir kapalılık... ...üstü kapalılık ve örtülülük var... ...şeffaflığın... ...kıyısından bile geçmemiş Tam bir opaklık var... ...Özgür Gürbüz'ün... ...gazeteci arkadaşımız... ...bu yine birkaç gün önce... ...Türkiye'ye nükleer saldırısı diye bir yazı çıktı... ...Biyanet'te... Orada aktardığı bir hikaye var. E, TASAM adlı bir nükleer yandaşı bir kuruluş vardır. Onların Güney Kore'ye nükleer teknoloji inceleme gezisi sırasında e, bir anekdot anlatıyor e, raporu yazan kişi. Diyor ki... Ee, Önder Bey uzun yıllar uluslararası atom enerjisi kuruluşunda çalışmıştı dünyanın çeşitli yerlerinde güvenlik denetimlerine gitmiş hazır aklıma gelmişken sorayım dedim yani raporu yazan kişi anlatıyor bunu tasamda. ya Önder Bey bu Koreliler reaktörlerini artık A'dan Z'ye kendileri yapıyor yüzde yüze varan verimle işletiyorlar. ...güç arttırımlarına, ömür uzatmalarına falan gidilmiş... ...Koreliler sanki bu işi Japonya'dan bile daha iyi götürüyorlar. Çünkü orada ikide bir de yani Japonya'da... ...ikide bir de kazalar, sızıntılar falan oluyor. Hatta ölümler de oldu. Bu nasıl iş? Yani Güney Kore'de olmuyor. Hmm. Şöyle cevap veriyor. Bir an düş durup düşündükten sonra... ...Japonlar daha açık bir toplum dedi. <gülüyor> <gülüyor> bu konuda daha hassaslar... Hiroşima ve Nagazaki nedeniyle... ...Koreliler bazı şeyleri daha iyi gizliyor... Ve bunu övgüyle iftarla söyleyebiliriz. Evet. Iftarla ve evet. Şeyle yani kapalı şeyler. toplum, e, Ki, otoriter, siyasetlerin toplum, toplum. <gülüyor> düşüm savundu. Evet. Evet. Peki bitiriyoruz herhalde evet. zaten. <gülüyor> Aslında ben, çok uzun. <gülüyor> evet. Ama İbrahim'in verdiği açıklamalar o kadar şey benim elimde birkaç haber verdi ama onları bile artık daha sonraya bırakmaya karar verdim ben kendi payıma çünkü bu tadında bırakalım bu. Evet ve <gülüyor> bütün bu nükleer e, Türkiye'nin yeni nükleer macerasını bence en çok bu eksen üstünden izlemeye devam etmek lazım yani Rusya ve Güney Kore ile neler dönecek bundan sonra ekseninde iyi gazeteciler ve iyi araştırmalar gerekiyor diye düşünüyorum İbrahim çok teşekkürler ben teşekkürlerim ben davet ettiğiniz için açık yeşilde daha sonraki programda görüşmek üzere hoşçakalın açık yeşil